Bugün nedense dizlerim bükülmek istemiyorlar. Geçen günkü gibi inatlaştılar. Bükülmüyorlar. Eskiden basamakları inmek için hiç düşünmezdim. Bazen beş basamağa bir sıçrayışta inerdim. Şimdi beş basamağa bir saatte indiğime şükrediyorum. Yok, bugün dizlerim bükülmeyecek. En iyisi yavaş yavaş yürümek. Oturursam gecikirim. Gecikirsem de kızlar gider. Onlara iki söz etmek için gidiyorum. Onlar giderse bu kadar yolu yürümenin ne anlamı kalır? Bir gün işten döndüğüm zaman Dana kavga etmek için fırsat kolluyordu. Akşamdan kalan tartışmayı ısrarla sürdürmek istiyor, istediğini bana kabul ettirmeye uğraşıyordu. Yine bütün hıncımı çalışmadan almıştım. Çok yorgundum. Ne tatile gitmek ne de tartışmak istiyordum. Ama o ısrarla tatilde soprona gidelim diyordu. Ona göre hava hoştu. Topluyordu kadınları başına, başlıyordu sonu gelmez gevezeliğe. Bizimkilerin Almancası pek yeterli değildi ama yine de gevezelikte anlaşıyorlardı. Gevezelik ederken de bol bol içiyorlardı. Bu durum yeni yönetimin bizimkilere hediyesiydi. İlk gittiğim zaman çok kaygalanmıştım. Dana için de, kendim için de. Ama sonra alıştım. Ama sonraları da onlar eğlenirken ben bir telirginlik için de bekliyordum. Tedirginliğimin kaynağı her şeyin yeniden başlayacağı korkusuydu. Bir türlü kabullenemiyordum savaşın da önceki yaşamımın da çoktan zamana gömüldüğünü. Yeniden bir şeyler olacakmış gibi geliyordu bana. Ama korkumun, tedirginliğimin asıl kaynağı artık hiçbir şeye dayanamayacağımdı. Bir de Sopron'da kaldığım sürede hep başkaları için bir şeyler yapmak zorunda hissediyordum kendimi. Küçük yaşta bıraktığım altı çocuğumda büyümüş, ev bak sahibi olmuşlardı. Hepsi de suçlayıcı bakışlarla beni izliyor ve hepsi de bir şeyler istiyorlardı. Onlar istemeseler bile biri için yaptığım bir şeyi ötekiler için de yapmayınca ben kendimi suçlu hissediyordum. Dana yüksek sesle konuşup kavgaya başladığı zaman ben koşarak evden çıktım. Zaten yaşamım kavgayla doluydu. Bunca kavgadan sonra bir de evde kavga etmek istemiyordum. Evden çıkıp tam bu durduğum yere gelince yerden taşlar alıp evimizin pencerelerini atmak istemiştim. Ama atacak taş bulamamıştım. Küçükken de bir şeye kızdığım zaman öyle yapardım. Evimizin yakınından akan nehrin kenarına kadar koşar, bulabildiğim bütün taşları nehre atardım. Attığım her taşla biraz rahatlar ve öfkemi azaltırdım. O gecede, Çocukluğumda yaptığımı yaparak öfkemi dindirmek istemiştim. Ama taş bulamayınca bir iki kez evin çevresinde döndükten sonra Şiveningen'in sahiline kadar koşmuştum. Sahil son yıllardaki gibi değildi. Kendi doğal halinde ve ıssızdı. Bir tümsekten atlayıp indim kumların üzerine. Taş toplayarak denizin kıyısına koştum. Deniz öfkemi anlamış gibi sessiz ve dalgasız duruyordu. Ne matıların sesi duyuluyordu, ne de uzaktan gemiler geçiyordu. Ben ve deniz yalnızdık karanlığın içinde. Aynı evimizin yanından geçen nehirle benim gibi. Aceleyle kumların üzerinden taş topladım. Yeteri kadar taş toplayınca da taşları atmak için fırsat beklemeye başladım. Tetikte bekliyordum. Eğer denizde bir kıpırtı görsem, hemen taşlarımı yüzüne fırlatacaktım. Bazen uzaktan kaba bir dalga görünüyordu ama sahile gelene kadar eriyip suların sessizliğine gömülüyordu. Dalgadan arta kalansa denizin kıyıya çarparken çıkardığı fos diye cansız bir sesti. O da beni taşlara atmam için isteklendirmiyordu. Biliyordum eğer elimdeki taşlardan bir kısmını atsaydım kabaran öfkem sönecek ben de her şeyi unutup Rahatlayacaktım Öyle gergin ve öfkeli epeyce bekledim Deniz hareketlenmedi Ben de ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkarıp Pantolonumu yukarı doğru kıvırdım Denizin soğuk suratına basa basa yürüdüm Bir elimde ayakkabılarımla çorapladım Ötekinde taşlarım vardı Öfkeli öfkeli yürüyordum Deniz beni anlamıyordu Rüzgarın da sanki kanadı kırılmıştı Onların bu vurdum duymazlığı ve durgunluğu içimi kararttı. Pantolonumun paçalarını biraz daha yukarı kıvırdım. Çılgınlar gibi koşmaya başladım. Bu kez koşarak öfkemi dindirmeyi denedim. Biraz koşunca da bu amacıma ulaştım. Hafif bir rahatlık hissettim. Biraz rahatlayınca da avcumdaki taşların hepsini birden denizin durgun ve koyu mavi suratına fırlattım. Geri dönüp Kıyıdan biraz uzaklaşınca öfkem tamamen geçti ve her şeyi unuttum. Şiveningen'in daracık sokaklarında zaman kaybetmeden her akşam olmasa da haftada dört beş kez uğradığım bara gittim. Bar yeni el değiştirmişti ama oraya gelenleri de çalışanları da tanıyordum. Beni görünce barmen kadının suratından çok dişleri güldü. Ben barın önündeki yüksekçe tabureye otururken de bana yaklaştı. Biraz önce Dana seni sordu dedi. Omuz silktim, boş ver dercesine. Sonra da olanların hepsini unutmaya hazırlandım. Çünkü yaşamımda hiçbir şeyi tekrarlamak istemiyordum. Biliyordum, biraz sonra Dana gelecek, yine kaldığı yerden başlayıp, Sopron'a gidelim diye tutturacaktı. Ben de direnmenin bir yararı olmadığını düşünüp, gidelim diyecektim. Tartışmayı bitirmek için kabullenmek bana gençlik yıllarımın bir armağanıydı. İyi anımsıyorum, annem evde yoktu, Margaret da içeride uyuyordu. Bahçede solucan topluyordum. Kalın ve siyahlarını bulmak için toprağı epeyce derin kazıyordum. Bir arkadaşım, solucan suyunun alt çenemdeki ve koltuğumun altındaki sivilcelere iyi geleceğini söylemişti. Ben de kimseye anlatmadan solucan toplamaya koyuldum. Solucanları gördükçe içim kabarıyordu. Ama sivilcelerin ağrısı da canıma tak Sivilcelerden beni kurtaracaklarını düşünerek solucanların temizliğine ve iğrenilecek bir şey olmadığına kendimi inandırmaya çalışıyordum. Kaynatıp suyunu yaralarıma sürmek için epeyce solucan toplamıştım. Bu arada farkında olmadan kaza kaza babamın en sevdiği ve bahçemizin en yaşlı elma ağacının yanına gelmiştim. Sırtımı ağaca verip çevreme bakıyordum ki pencerede Margaret'ı gördüm. ...uykudan yeni uyanmış... ...donuk bakışlarla bana bakıyordu. Yanıma gelmediği... ...ve bana ne yaptığımı sormadığı için... ...seviniyordum. Onlar... ...bir soru sorarlarsa... ...ya da bu konuda ben onlara bir şey anlatırsam... ...erkekliğimden bir şeylerin... ...eksileceğini sanıyordum. Zaten Margaret ne bana... ...ne de başkalarına sorular sorardı. Onu en fazla... ...kendi ilgilendirirdi. Sanırım kendini çok seviyordu. Annem her zaman ona... ''Kızım, biraz da olsa başkalarını da sevmelisin.'' derdi. Neden öyle söylerdi? O zamanlar anlayamazdım. Ama son olarak her insana bu gerekli değişinden bir anlam çıkarmaya çalışırdım. Solucanlarımı biriktirdiğim mendile benzer eski bezi katlarken solucanlardan biri düştü. Sağa sola birkaç hamle yaptı. Bir yön seçemeyince de amaçsız sürünmeye başladı. Çaresizdi. Onun o çaresizliğini görünce topladığım bütün solucanlara acıdım. Solucanların kısa ömrünü düşününce de acımaktan vazgeçtim. Yere düşen solucanı da alıp ötekilerin yanına koydum. İyice katladığım bezi gömleğimin genişçe cebine sıkıştırdım. Sırtımı bahçe duvarına verip oturdum. Üzerime bir miskinlik çöktü. Göz kapaklarım iyice ağırlaştı. Ne kadar uyanık durmaya çalıştıysam da dayanamayıp uyumuşum. Oylar yıllar uykum çok derindi. Ben derin uykudayken ne Margaret'in bana bağırdığını ne de yanıma kadar gelen askerlerin ayak seslerini duydum. Birden kocaman bir gürültü oldu. Bir ağaç parçası gibi yukarı sıçradım ve uyumadan önce kazdığım yumuşak toprağın üzerine düştüm. Suratım yumuşak toprağa gömüldü. Hafifçe doğruldum, gözlerimi açtım. Görmüyordum. Ben biraz önce yolunu arayan solucan gibi yolumu ararken çok yakınımda birilerinin soluk aldığını duydum. Soluğun sahibi bir süre sessiz soluk alıp verdikten sonra kahkahayla gülmeye başladı. İrkildim. Ellerimle suratımı kapadım. Aceleyle suratımdaki toprakları silince kör olmadığımı ve yanımdakinin yalnız olmadığını anladım. Ama nedense ben de onlar gibi gülmeye başladım. Bana en yakın olanı Önce silahını gösterdi, sonra da tam kulağımın dibinde yeniden tetiğe bastı. Ben uykudan uyandı, beni uykudan uyandıran o korkunç sesi tanır tanımaz kendimi yeniden yere attı. Uyandığımda ağaçların gölgeleri üzerimi örtmüştü. Bir süre nerede olduğumu anımsayamadım. Serin akşam yelinin kulağıma getirdiği Alman çocukların sesini duyunca bilinç dünyam yavaş yavaş harekete geçti. Etrafıma baktım, uyumadan önce takılıp düştüğüm dalı görünce yılan aklıma geldi. Yılan aklıma gelince de tüylerim diken diken oldu. Bakışlarım yılanı ararken sıçrayarak ayağa kalktım. Yılan yoktu. Sevinçle bağırırken Stefan'ı düşündüm. O olsaydı hiç korkmazdı. Yılanlar onu görünce kaçarlardı. Çünkü o yılanları yakalar, bir oyuncak gibi oynar, usanınca da oyuncağını bir kenara atan çocuklar gibi o da yılanı fırlatıp atardı. Ama atmadan önce de silkeleyip zalallı hayvanın belini kırardı. Ninem onu böyle yılanlara eziyet ederken görünce, onlara bu kadar eziyet etme, sonra gözünü oyarlar derdi. Ama Stefan, ninemi hiç dinlemezdi. Bir gün ormanda gezinirken bir yılan gördük. Stefan hemen arkasına düştü. Tam yakalayacağı sırada yılan genişçe bir taşın altına girdi. Stefan, yılanı girdiği taşın altından çıkaramayınca çok kızdı. Kızgınlıkla ağzından köpükler saçarak söylendi. Bir ara soluklanınca bana, ''Öyle topal hindi gibi duracağına kuru dalları topla.'' diye emir verdi. ''Ben yılanı bırakıp ateş yakacağız.'' diye düşündüm. Stefan kendinin ve benim topladığımız kuru dalları taşın çevresine dizdi. Kuru dallardan birazını da taşın üzerine koydu. Bana yanıt vermeyeceğini bildiğim için soru sormuyordum. Yanıt vermediği gibi bir de döverdi. Belki de döverek öldürürdü. Dalları dizme işini bitiren Stefan, kuru dalları ateşleyince... ...kısa sürede taşın çevresinde alevden bir çember oluştu. Ben durmadan kuru dal taşıyordum... Stefan da ateş korunu genişçe taşın çevresine yayıyordu. Yeterince koru yayıldıktan sonra taşın üzerine yığdığı kuru dalları ateşledi. Taşın üstündeki ateşin alevleri yakındaki ağaçların dallarını yalarken o eline uzunca bir sopa alıp ateş çemberinin dışında beklemeye başladı. Benim dalgın dalgın ona baktığımı görünce burnundan soluyarak, ''Şimdi o sersem yılan görecek Stefan'ı kızdırmanın ne demek olduğunu.'' Bana bakarak, gal. Git sen de kendine kırılmaz bir sopa bul, dedi. Onun yılanı yakacağını anlayınca, kaçıp oradan uzaklaşmak istedim ama yapamazdım. Çünkü şimdi onu yalnız bırakıp kaçsam, başka bir gün bunun acısını fazlasıyla çıkarırdı. Belki de döverdi. En iyisi onun söylediklerini yapmaktı. Çünkü o çok kurnazdı. Her şeyin zamanını bilir, önceden tuzağını kurar, tuzağına düşürdükten sonra da hiç ilgisi yokmuş gibi davranırdı.